Ali İmran suresi Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Ali İmran sureye adını vermiştir. İmran, Hz. Meryem Aleyhisselam'ın babasının adı olup peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Allah, o ilahtır ki, kendinden başka tanrı yoktur. Hay, O'dur. Kayyum, O'dur. <gülüyor> Sanak kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren odur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. <Gülüyor> Korudan, hakkı batıldan ayırt eden furkanı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya Allah daima azizdir, mutlak galiptir, mazlumların intikamını alır. İn Gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. <gülüyor> ki, annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, Hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. O'allehî <Gülüyor> kitabı sana indiren O'dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini Gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Allah'a emanet olun. Bizim Kerim Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan ve hab sensin, sen. Oh. Geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez İyandım <gülüyor> em. Kâr edenlerin, müştehak olmaları sebebiyle, gerek malları, gerek evlatları, Allah'ın vereceği cezayı önlemede, kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar, cehennemin yakıtıdırlar. Kedep <Gülüyor> Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi, onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıskıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. <gülüyor> İkâr edenlere ki, siz mağlup olacak, haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne fena bir yataktır. <gülüyor> İ ne gelen birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı Bunlardan biri Allah yolunda vuruşuyordu diğeri ise kafir idi o kafirler müslümanları bizzat gözleriyle kendilerinin ikimsi görüyorlardı allah dilediği kimseleri nusratıyla destekler elbette bunda görecek gözleri olanlar için alınacak ibret vardır <gülüyor> ส والبنين obeniน kon من Quan ti والخير kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara cazip gelmektedir. Bunlar dünya hayatının geçici bir metağından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise Allah'ın katındadır. Kulleunen <gülüyor> fi بخير من ذلكم للذين تقوى De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama, Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir. <gülüyor> Muhtakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. <gülüyor> Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir. Allah'tan başka tanrı bulunmadığına şahit, bizzat Allah'tır. Bütün melekler, hak ve adaletten ayrılmayan ilim adamları da, bu gerçeğe, aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi, Allah'tan başka tanrı olmadığına şahittirler. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الْضَّالِّينَ إِسْلَامٌ وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ هُوُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْضِ جَاءَ Allah katında hak, din, İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları, kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra, sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden olmuştur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilsinler ki, Allah, onların hesabını çabuk görür. <gülüyor> فقل أسلمت وجدي لله ومن اتبع s s Karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, Ben, yüzümü, özümü Allah'a teslim ettim. Bana bağlı olanlar da ona teslim oldular. O ehli kitapla, kitap ehli olmayan ümmilere, müşriklere de ki, Siz de teslim olup, Müslüman olmaya var mısınız? Eğer Hakk'a teslim olup, İslam'a girerlerse, Doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev, sadece hakkı tebliğdir. Allah, kullarını hakkıyla görür. İzlediğiniz <Sessizlik> Allah'ın ayetlerini inkâr edenleri haksız yere peygamberleri öldürenleri adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları can yakıcı bir ceza ile müjdele. <gülüyor> İşte onların bütün yaptıkları, dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. <Sessizlik> Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere, aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Zalike <gülüyor> sebebi onların cehennem ateşi bize sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır iddialarıdır uydurdukları bu gibi şeyler dinlere hakkında kendilerini aldatmıştır <gülüyor> gerçekleşeceğinden hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde kendilerini bir araya topladığımız ve her şahsa yaptığının karşılığının tam verilip asla haksızlığa uğratılmadığı o gün gelince halleri ne olacak? <Gülüyor> deki ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım sen mülkü dilediğine verir dilediğinden onu çeker alırsın dilediğini aziz dilediğini zelil kılarsın her türlü hayır yalnız senin elindedir sen elbette her şeye kadirsin ulililay <Sessizlik> geceyi gündüze katar günü uzatırsın Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin. <Gülüyor> Müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edilmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka. Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır. Kulli <gülüyor> Peki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da, mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah, her şeye kadirdir. Ya Allah seni Gelecek her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. Kullarına karşı pek şefkatlidir. Resulüm, de ki, ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir. <gülüyor> deki Allah'a ve Resulullah'a itaat ediniz şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez İnna <Sessizlik> nu'amamdan Gerçek şu ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle, İmran ailesini bütün insanlardan çözüktü. Zürriyeten ba'du gâmin Birbirinden gelen tek zürriyet halinde, onlara üstün kılmıştır. Allah, semiyedir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. ve <gülüyor> Hani bir vakit, İmran'ın hanımı şöyle demişti. Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak, senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz, duaları işiten, niyetleri bilen, Semih ve alim yalnız sensin. Elam! be hidden. can onu doğurunca da ya rabbi dedi ben bir kız doğurdum zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu erkek evlat elbette kız gibi değildir ben onun adını Meryem koydum onu da onun neslinden gelecekleri de o mel'un şeytanın şerrinden korumanın niyaz ediyorum <gülüyor> قبعد قبول حسن Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o "Bunlar Allah tarafından gönderiliyor." Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. Unli ta zekeri ya rob benu qolal rob sihabi minn gon kezu sin İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, Ya Rabbi dedi. Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı cürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. <gülüyor> Zekeriya mihraptan namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler. <gülüyor> yarımbi dedi nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş hanımım ise kısır hale gelmiştir allah böyle de olsa allah dilediğini yapar buyurdu <gülüyor> ذَلَكَ فَسَأَلْ يَوْمَئِذٍ لَّمَّا ذُكِرَ وَالْكِتَابُ فَسَتَرَى وَأَنْتَ Rabbi, Bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. Üç gün müddetle, halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam, onu tesbih ve tenzih et, buyurdu. <Sessizlik> bu hani melekler dediler ki Meryem Muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Hatta seni, dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Ya Meryem, saygı dolu bir gönülle, Huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et. Allah! <Sessizlik> İşte bunlar, gayb kabilinden haberler olup, onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar, Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken, sen yanlarında bulunmuyordun. <Sessizlik> melekler ona Meryem Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa lakabı, Mesih sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlığı Allah'a en yakın kullardan olacaktır. <Sessizlik> ve Beşiğinde de, yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. <gülüyor> Ya Rabbi bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir deyince Allah şöyle buyurdu Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır zira o bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der o da derhal olu verir <gülüyor> Melekler Hazreti İsa hakkında Meryem ile konuşurken, onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona Kitabı, Yazmayı, Hikmeti, Tevrat ve İncili öğretecektir. <gülüyor> İsrail oğullarına resul olarak gönderecek, o da onlara şöyle diyecektir: Size Rabbiniz tarafından bir mucizeyle gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar, içine üflerim, o da Allah'ın izniyle hemen kuş olu verir. Keza ben anadan doğmak körü ve abraşı iyileştirir, hatta. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanmaya niyetiniz varsa, elbet bunlarda sizin için alacak dersler vardır. <Gülüyor> ben benden önceki tevratı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri mübah kılmak için geldim. Doğrusu ben size rabbiniz tarafından bir mucize getirdim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur. And I'll see what comes to zaman ki İsa, onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti, Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var, dedi. Havariler, Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup, Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol. Allah! <gülüyor> ''Ya Rabbena! İndirdiğin kitaba iman edip, elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi, birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz.'' dediler. Öbürleri ise, hileler yaptılar Allah da onların hilelerini boşa çıkardı Allah hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür O zaman Allah şöyle buyurmuştur: İsa, seni öldürecek olan onlar değil, benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları ta kıyamete kadar kafirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. <gülüyor> aslıyı inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır <Gülüyor> İman edip, makbul ve güzel işler yapanların ise, mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah, zalimleri sevmez. Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. İnne mithalayi salalladhi kethal bi Adam kullahu. Allah yanında İsa'nın durumu, aynen Adem'in durumu gibidir. Allah, Adem'i topraktan yaratıp, ol dedi. O da derhal oluverdi. <gülüyor> Hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. <gülüyor> Artık sana bu ilim geldikten sonra, kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse, de ki, Haydi gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp, sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da, bu konuda kim yalancı ise, Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim. إِنَّهَا ذَٰلِكُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا وَمَا sözün doğrusu budur yoksa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur Allah hiç şüphesiz azizdir hakimdir mutlak Galip tam hüküm ve hikmet sahibidir <gülüyor> çevirirlerse muhakkak ki Allah o fesatçılara hakkıyla bilir <Sessizlik> kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözle karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerit koşmayalım. Kimimiz, kimimizi Allah'tan başka Rab edinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse, bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun, deyin.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 Ey ehli Kitap, Tevratta, İncilde kendisinden çok sonra gönderildikleri halde ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz? <gülüyor> de diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz halbuki işin doğrusunu Allah bilir siz bilemezsiniz <gülüyor> İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, hanis bir Müslüman idi ve asla müşriklerden olmamıştı. İl İnsanlar içinde İbrahim'e en yakın olanlar, ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı, sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar, sadece kendilerini saptırırlar da, bunun farkına bile varmazlar. <Gülüyor> Ey ehli kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz? <Gülüyor> Kitap. Niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor Niçin bile bile hakikatı gizliyorsunuz He kitaptan bir güruh birbirlerine şöyle dediler. Şu Müslümanlara indirilen kitaba, günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkâr edin. Olur ki, onlar da şüpheye düşüp, dinlerinden dönerler. <gülüyor> bir de kendi dininize tabi olandan başkasına sakın ha güvenmeyin. Ey Resûlüm! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Yine onlar kendi aralarında, size verilen vahyin başkalarına da verildiğine veya Rabbinizin huzurunda müslümanların karşı delil getirip sizi mağlup edeceklerine inanmayın derler. Deki lütuf Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah, vasi ve alimdir. Lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir. <gülüyor> rahmetini nübüvvetini dilediği kuluna haskılar Allah büyük lütuf ve inayet sahibidir. <Gülüyor> Kitaptan öylesi vardır ki, kendisine yüklerle altın emanet bıraksan, onları sana öder. Ama öylesi de vardır ki, bir altın bile versen, başında dikilip durmadıkça, onu sana geri vermez. Bunun sebebi, onların, ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır, ondan dolayı sorumlu olmayız, demeleridir. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydururlar. Hakikat öyle değil... Kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa, bilsin ki Allah da o sakınanları sever. <Gülüyor> emsiz bir menfaat karşılığında Allah'a verdikleri ahdi ve yeminlerini bozanların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı çok acı bir azaptır. <gülüyor> Ehl-i kitaptan bir kısmı da, aslında kitaptan olmadığı halde, sizin kitaptan zannetmeniz için, okurken ağızlarını, dillerini eğip bükerler. Bir şeyler söyleyip, bu Allah tarafındandır, derler. Halbuki o, Allah tarafından değildir. Bile bile Allah adına yalan uydururlar. <gülüyor> Thank you. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir insanın kalkıp da halka Allah'ın dışında bana da kul olun deme yetkisi yoktur. Lakin o insanlara öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbani olun der. O size melekleri ve peygamberleri Rab edinin diye bir emir de vermez. Siz Allah'a boyun eğen Müslüman olduktan sonra hiç kalkıp sizin küfre sapmanızı emreder mi? <Gülüyor> Allah, vaktiyle peygamberlerden, size kitap ve hikmet vermemden sonra, sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde, mutlaka ona inanıp, yardımcı olacaksınız, diye söz almıştır. Allah, bunu kabul ettiniz, bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde, onlar, kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala siz de şahit olun zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu. <gülüyor> Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fasıklardır. <Gülüyor> Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek, Allah'a itaat ederken, hepsi döndürülüp, O'na götürülürken, onlar kalkıp, Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Vahiyy! Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu din asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. <Gülüyor> Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resul'ün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok. Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz. <Gülüyor> Bölelerinin cezası Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır. min <gülüyor> Ancak daha sonra tövbe edip, nefislerini ıslah edenler, bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. <gülüyor> Zamanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. <Sessizlik> kâr yoluna sapan ve kâfir olarak can veren kimseler kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de mümkün değil hiçbirinden kabul edilmeyecektir bunların hakkı çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur <gülüyor> Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir. <Gülüyor> Tevrat indirilmeden önce, İsrail'in, yani Yakub'un, kendi nefsine haram kıldığı hariç, diğer bütün yiyecekler, İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan! iddianızda tutarlıysanız, Tevrat'ı getirip okuyun. Tevrat'ı getirip okuyun. kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. <Gülüyor> Sen, sadakallah, Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Peki bilirsiniz ki, o asla müşriklerden olmamıştır. <gülüyor> İbadet yeri olarak, yeryüzünde yapılan ilk bina, Mekke'deki Kabe olup, pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir. İzmir! Apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın, O'nun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip, bu hakkı yana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstagnidir. Kul ki, Ey ehli kitab Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir. <Gülüyor> deki ey ehli kitap siz gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye geltenerek iman edenleri Allah yolundan menediyorsunuz Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir yeah! Ey iman edenler, eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. <gülüyor> Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola konulmuştur. Ya Ezzühellezine amelüttekullah. <gülüyor> uttumtum Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının ona layık olduğu tazimi gösterin ve ancak ona teslim olan müslüman olarak can verin. <Sessizlik> Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de, Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, Oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Ta ki doğru yola eresiniz. <Sessizlik> çinizden hayra çağıran iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun işte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır <Gülüyor> Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır. Bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara, siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkara sapanlar? Tadın bakalım, inkarınız sebebiyle bu acı azabı. Wow. Yüce ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. İzlediğiniz <gülüyor> bunlar Allah'ın ayetleridir ki, hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki, Allah insanlara zulmetmek istemez. Ve ve ve Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır ve bütün işler sonunda O'na raci olur. Bütün işleri O hükme bağlar. <Gülüyor> Muhammed. Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi, elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da, ekserisi dinden çıkmış fasıklardır. <Gülüyor> KUR'İL ONLAR size hiçbir ZARAR VEREMEZLER OLSA OLSA incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz. <gülüyor> Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe, sisteme tutunmaları müstesna. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış, meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır. <gülüyor> Ehle kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. <Gülüyor> ve ahireti tasdik eder iyiliği yayar kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar İşte onlar Salihlerden dirlermin <gülüyor> Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir. <Gülüyor> Kafir olanların, ne malları, ne de evlatları, kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup, orada ebediyen kalacaklardır. <gülüyor> Atıl yollarda olanların, Bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, Kendi öz yanlarına zulmeden kimselerin, Ekinine isabet eden, Ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Ama onlar, Kendi kendilerine zulmettiler. Ya Nedenler, edenler, siz, Müslümanlardan başkasını sığdaş edinmeyin. Çünkü onlar, size, şer ve fesat çıkarmada, ellerinden geleni bırakmazlar. Daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları, zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise, daha fazladır. Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız. Aa! İşte siz, o kimselersiniz ki, o düşmanlarınızı seversiniz. Halbuki siz, bütün kitaplara iman ettiğiniz halde, onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi, amenna, biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte, size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle, parmaklarını ısırırlar. De ki, geberin kinenizler Allah bütün kalplerin künhünü bilir. <Gülüyor> Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer, bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır hani bir vakit ey resulum sen, ailenden sabah erken ayrılmış, müminlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semiye ve alimdir. Hakkıyla işitir ve bilir. hani sizden iki bölük Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde korkarak geri çekilmeye eğiltenmişlerdi Halbuki müminlere düşen yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir <Gülüyor> Gerçekten sizler birkaç bir çareyken belirde Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. O vakit sen müminlere Rabbinizin indirdiği üç bin melekle size indat göndermesi yetmez mi diyordun? Bana! Eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz formalı formalı tam beş bin melek göndererek size yardım edecektir. <Gülüyor> Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve katleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer ancak mutlak Galip tam hüküm ve hikmet sahibi Aziz ve hakim olan Allah tarafından gelir. <Gülüyor> Teala, kafirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları baş aşağı ederek Ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi. Ben husûstan sana ait bir iş yoktur Allah ister onlara tövbe nasip edip bağışlar ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır <Sessizlik> Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Yeah! Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, felah bulasınız. Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki, merhamete nail olasınız. Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun. Allah. O müttakila ki, bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. <gülüyor> Muhtakîlâ ki, çirkin bir iş yaptıklarında, veya kendi nefislerine zulmettiklerinde, peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten, günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar, bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler. <Gülüyor> İşte onların mükafatları Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları İçinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel. Sizden önce, Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak, nice olaylar, ümmetler geçti. İsterseniz, dünyayı gezip dolaşın da, dini yalan sayanların akıbetlerini görün. <gülüyor> İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür. <gülüyor> Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın. Eğer iman ediyorsanız, mutlaka üstün gelirsiniz. <gülüyor> Şayet siz yara aldıyseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi için zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. <Gülüyor> müminleri tertemiz yapıp, kafirleri imha etmesi için, Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? <gülüyor> Ölümle yüz yüze gelmeden önce, şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi, onu ayan beyan gördünüz. <gülüyor> sadece Rasuldür, Elçidir. Nitekim, ondan önce de, nice resuller gelip geçmiştir. Şayet, o ölür veya öldürülürse, siz hemen, gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki, Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah, hidayetin kadrini bilip, şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır. <Gülüyor> Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu belli bir vakte bağlanmış takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz. <gülüyor> peygamberler gelip geçti ki, onlarla beraber, kendisini Allah'a adamış birçok Rabbâniler savaştı. Onlar, Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah, böyle sabırlı insanları sever. Onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu: Ey bizim kerim Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. <gülüyor> Allah da onlara hem dünya mükafatını hem de o güzelim ahiret mükafatını verdi Allah Elbette muhsinleri hep iyi davrananları sever Ya <gülüyor> iman edenler. Şayet siz kafirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bilakis, sizin Mevlanız, Allah'tır ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Sen lütfii fi'lillazina kafarru bi'ma ashraku kafirler Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. <gülüyor> حصونكم بإذن حتى إذا فشيت حتى إذا فش size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi. Onun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah'ın size arzuladığınız galibiyeti göstermesine kadar böylece bu vaat yerine geldi. Ama sonra siz isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz. Yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını. Sonra Allah, sizi denemek için, onlara karşı size verdiği desteği geri çekti. Bozguna uğradınız. Bununla beraber, sizin kusurlarınızı bağışladı da. Zaten Allah, müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir. إذ تصعدون ولا ترون siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah, keder üzerine keder vererek sizi cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi, gerek elinizden gidene, gerek başınıza gelen felakete esef etmemeniz içindir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. <Gülüyor> kederin peşinden, üzerinize bir güven duygusu indirdi. Sizden bir kısmını bürüyen, tatlı bir uyku hali verdi. Bir kısmınız ise, can derdine düşmüş, Allah hakkında, cahiliye devrindekine benzer, gerçek dışı şeyler düşünüyorlar. Bu işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var, ne gezer, diye söyleniyorlardı. De ki, bütün yetki ve karar Allah'ındır. Onlar aslında içlerinde sana karşı açığa vuramadıkları bir şeyler saklıyor ve kendi aralarında bu emir ve komuta işinde bir payımız olsaydı, şimdi burada olmaz, öldürülmezdik diyorlardı. De ki, siz evlerinizde dahi olsaydınız, haklarında ölüm takdir edilenler, mutlaka düşüp ölecekleri yerlere doğru çıkacaklardı Allah sizin içinizde olanı sınamak ve kalplerinizi her türlü vesvese ve kirden arındırıp pırıl pırıl yapmak içindir ki bunu başınıza getirdi Allah sinelerin özünü dahi bilir İnnellezina <gülüyor> İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları, işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle, şeytan kaydırmak istemişti. Allah, yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, çok affedici ve müsamahalıdır. Yeah. Ey iman edenler! Dini inkar edip de, Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında, bizim yanımızda olsalardı, ne ölürler, ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu, onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de, alan da Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı görür. <gülüyor> Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah tarafından mağfiret ve rahmet, bütün insanların topladıkları mallardan daha hayırlıdır. Sizler ölseniz de, Öldürülseniz de sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. <gülüyor> İnsanlara yumuşak davranman da, Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse, onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile. Ve işleri, onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah, Muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ey ya! Allah size yardım ederse size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler. <Gülüyor> Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim, hıyanet edip de, ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır. Bunu da gizlerse, kıyamet gününe, o vebalini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir. Sonra, her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası, eksiksiz ödenir ve onlar, Asla haksızlığa uğratılmazlar. <gülüyor> Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem! Allah! <gülüyor> Rıza yolunu tutanlar, Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Allah, insanların yaptığı her şeyi görür. <gülüyor> gerçekten Allah kendi içlerinden birini onlara ayetlerini okuması onları her türlü kötülüklerden arındırması kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için resul yapmakla müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur halbuki daha önce onlar beş belli bir sapıklık içindeydiler Böyleyken, düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela, sizin başınıza gelince, bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki, bu felaket sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir. Allah! ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştu Bu da onun müminleri ayırt etmesi <gülüyor> Münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, ''Gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin.'' denildiğinde, ''Biz savaş olacağını bilseydik, size katılırdık.'' dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir. <Gülüyor> Onlar, o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp, evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp, bilgiçlik taslayarak, savaşta şehit olan arkadaşları hakkında, sözümüze kulak verselerdi, böyle öldürülmezlerdi, derler. De ki, eğer iddianızda tutarlıysanız, haydi elinizden geliyorsa... Kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım. <gülüyor> Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup, Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar. Ay. Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler. bir yes. yes. yes. yes. Onlar Allah'ın nimeti ve lütfu ile ve Allah'ın müminleri olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. <gülüyor> ve o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına uyup gönül verenlere hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır. <gülüyor> Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve Hasbunallah ve ni'mel vekil Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. <gülüyor> Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah, çok büyük lütuf ve inayet sahibidir. <gülüyor> size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun. <gülüyor> Allah hu azla yeceğe menlhum sana kaygı vermesin onlar Allah'ın dinine asla zarar veremezler Allah Onlara ahirette nasip vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır. İnnellezîne şterû'l kufra bi'imânihim le bedel inkarı tercih edenler Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır <gülüyor> kafirler kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar onlara mühlet vermemiz günahlarının artması içindir onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır <gülüyor> Well, Amen. Amen. <laughs> Allah, müminleri, içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda, temiz ile murdarı ayıracaktır. Allah, sizin hepinizi, gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, Resullerinden dilediğini seçer. O halde, Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer, iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, Size büyük mükafat vardır. <gülüyor> Allah'ın kendilerine lütfu ile, bol bol verdiği nimetlerde, cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki, göklerin ve yerin mirası, Allah'ındır. Allah, ne yaparsanız, hepsinden haberdardır. <Gülüyor> Allah fakirdir, biz ise zenginiz. Diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve Peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. <gülüyor> İşte bu sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir. <gülüyor> Onlar dediler ki, Allah, ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, Benden önce birçok peygamber, açık delillerin, mucizelerin yanında, sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız, onların için öldürdünüz? Ben, bu cantancu eğer onlar senin nübüvvetini yalan saydılarsa üzülme Zaten senden önce açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren nice Resullere de yalancı denilmişti. <Sessizlik> çanlı ölümü tadacaktır. Siz, ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini, ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit, kim ateşten uzaklaştırılıp, cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir. لا تبلون في أموال وأنفسكم ولا تسلعون من الذين أُوتوا كتاب من قبلكم ولا تسلعون من Şu muhakkak ki, gerek mallarınızda, gerek canlarınızda, imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen, Yahudi ve Hristiyanlardan, ve bir de müşriklerden, sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. اَقَذَ <gülüyor> ile Allah, ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz. Diye teminat almıştır. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek, kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş. <gülüyor> اشتركوا في Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma, çünkü onlara o can yakıcı azap vardır. <Sessizlik> Allah'u alâ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Ve Allah her şeye kadirdir. İnne fî kâlkis Göklerin ve yerin yaratılışında, Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip, Sürelerinin uzayıp kısalmasında, Düşünen insanlar için, Elbette birçok dersler vardır. <Gülüyor> ki Allah'ı kah ayakta divan durarak kah oturarak kah yanları üzere zikreder. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki ey yüce Rabbimiz sen bunları gayesiz boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. Rabbana, inna kamil tuzilinna, min Ey yüce Rabbimiz. Sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. <gülüyor> bana resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme sen asla sözünden dönmezsin ben... Can... Can... Rabbide dualarına şöyle icabet buyurdu Sizden gerek erkek gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem Çünkü siz birbirinizdensiniz birbirinizden farkınız yoktur Benim rızam için hicret edenlerin vatanlarından sürülenlerin benim yolumda işkenceye zarara uğrayanların benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin, elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır. La <gülüyor> yegurranneke Hakkı inkar edenlerin diğer diğer refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. <Sessizlik> Kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır. <gülüyor> Lakin, Rabbine karşı gelmekten sakınanlara, Allah tarafından bir ikram olarak, içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar, elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır. Vay! Ehli kitap içinde Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbin ezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür. Ya ay yehlallin! Aman, sabır Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki, felah bulup başarıya eresiniz.